Kalbin solukları, kalbin solukları harfsiz, kelimesizdir ama biz en tesirli beyanı, en büyüleyici musikiyi de onlardan dinleriz. Henüz dillere düşmemiş, gelip kulaklara ulaşmamış, kalem uçları ve daktir otuşlarıyla tanışmamış. Ama bütün bu yolların hepsiyle kendini ifade etmenin çok çok üstünde. Öyle nefis bir şivesi vardır ki kalp soluklarının, onlara sahip olanlar artık başka şeyler yazıp çizmeye ve onların dilinden anlayanlar da daha tesirli bir beyan aramaya ihtiyaç hissetmezler. eğer fesahat ve belagatle kendilerini ifade etmeye çalışan edipler ve değişik üslup insanları ya da kitlelere tesir adına demagojiden demagojiye koşan beyan şarlatanları kalbin soduklarındaki o derinlerden derin büyüyü sezebilselerdi, böyle dolambaçlı ve hatarlı yollarda ömür tüketeceklerine kendi sinelerine yönelir ve düşünce mızraplarıyla kalplerinin namelerini almaya çalışırlardı. Ama neylersin, çağ bir gürültü çağıydı. Adeta insanlar da onun diliyle kendilerini ifadeye çalışıyorlardı. Evet bugün dünya bir baştan bir başa en münasebetsiz seslerle inliyor... Medeniyet harikaları dediğimiz otobüsler, trenler, tramvaylar, griderler, dozerler, vapurlar, uçaklar, radyolar, televizyonlar Atmosferimizi kirletip huzur ve sükunumuzu delik deşik ettikleri gibi bizi de kendilerine benzettiler Bugün hemen pek çoğumuz itibariyle dillerimiz kalplerimizin önünde Seslerimiz makineleri aratmayacak şekilde dem tutuyoruz adeta bu umumi gürültüye. Ülke bir baştan bir başa tıpkı sağırlar ülkesi bağıran bağırana. Sesimizle soluğumuzla birilerini bastırmaya çalışıyor gibi bir halimiz var. Ne düşünceye saygı kaldı ne de insani hissiyata hürmet. Laf ebeliği ve kelime oyunlarıyla çok geniş alanlı gürültü çıkaranlar adeta başarılı addediliyor ve ödüllendiriliyor. İsterse deyip ettikleri hiçbir menfaat vaat etmesin ve hiçbir mantıki kurala da uymasın, şöyle böyle ses getiriyor ve yığınları harekete geçiriyorsa iş tamamdır. Bir zamanlar sükut ve sessizlik bizim en tabii halimiz ve her zamanki iklimimizdi. Belki çokları farkında değildi bu huzur atmosferinin ve bu sessizlik musikisinin. Şimdilerde sezemedikleri gibi bu tiz perdeden gürültüleri, o zamanlar bu süküonet ikliminde sadece seslerin en tabiileri duyulur ve bir şiir ve musiki gibi dinlenirdi. Bu hal her gün birkaç kez o natürel seslerle banyo yapan insanların ruhuna öylesinmişti ki onların ikliminde asla gürültü kirliliği olmaz ve hiç kimse bağırıp çağırmaya iltifat etmezdi. Her yer leb-alep sükunetle dolar taşar. Ve herkes sessizlik soluklardı. Onların ikliminde saygı ve terbiye edalı öyle bir sükunet hakimdi ki, O atmosfere bir kere uğrayıp, Bir iki damla sessizlik yudumlayanlar, Bir daha da oradan ayrılmayı düşünmezlerdi. O zamanın insanları, Henüz medeniyet harikalarıyla tanışmamışlardı. Ve bu geveze varlıkların marifetlerinden haberdar değillerdi. Her taraf sessizdi. Onların durumu da, milimi milimine, bu umumi hava ile tam örtüşüyordu. Gezip dolaştıkları her yerde, süt gibi bembeyaz bir sükunet yudumluyor, uğradıkları herkesten, sükut işaretleri alıyorlardı. Ömürlerini, her türlü münasebetsizliğe kapalı bir ledünlilik içinde geçiren o dönemin talihlileri, her zaman ayrı bir eda, ayrı bir hava ve ayrı bir şivede öyle bir sükutiyilik sergilerlerdi ki, nadiren de olsa çevrelerinde meydana gelen harici gürültüler bu sessizlik şiirinin ahengini katiyen bozamazdı. Konuşmaları icap ettiği yerde bu insanların da bazen konuştukları olurdu ama onların söz ve beyanları daha ziyade hallerinden süzülen manaları açmaya matuf, müphem hisleri şerh etme istikametinde ve gözsüzlere pinhan hakikatleri avamileştirme yönünde olurdu. Ağızlarını sık sık açmazlardı. Açtıklarında da Sükutî durumlarında işleyip örgüledikleri düşünce dantelalarını serer sergiler ve kendilerini dinleyenlere sessizliğin fikir kristallerinden ne hikmet cevherleri, ne hikmet cevherleri sunarlardı. Bu tertemiz atmosferde ne gelip o pırıl pırıl havayı delen bir şerare, ne yırtık bir ses, ne de münasebetsiz bir gürültü duyulurdu. Ara sıra bütün bütün o iklime yabancı bir ses ve soluk bu havayı yırtsa da, o insanlar ve onların büyülü atmosferi, adeta bir sihirle yenileniyor gibi hemen değişir, o eski esatiri haline bürünür, ve yeniden kendini meşketmeye dururdu. Dururdu da, Gönül dilleriyle ifade ettikleri o sükuti hitabelerle meleklerin gökten dökülen ilhamları gibi ulaşabildikleri bütün ruhları mezdederlerdi. Onlarla tanışma bahtiyarlığına erenler duydum, dinledim, okudum, öğrendim ve inandım yerine gördüm, hissettim, büyülendim ve bende oldum derlerdi. Onların hal ve gönül derinliklerine bağlı bu fakiyetleri sayesindeydi ki, dilleri bilinsin bilinmesin, ne demek istediklerini herkes rahatlıkla anlar ve onlara büyülenirdi. Halkla içli dışlı olmaları bir yana, çekilip bir köşede iç murakabelerini yaşadıklarında dahi, halleri ve görüntüleriyle gönüllere korlar saçar ve ruhlarda bir sur sesi gibi duyulurlardı. Her zaman hakla irtibat içindeki budup duru insanların susması, bilemediğimiz bir sırla kalbi ve ruhi suskunluğa maruz kalmış kimseleri harekete geçirme adına adeta bir komut gibiydi. Onlar gönüllerindeki mahvi hazineleri, tavır ve davranışlarıyla ortaya dökünce bir dilin susmasına bedel o anda pek çok dil birden çözülür ön yargısız müsait gönüller dinlemeye durur ve her yanda müthiş bir heyecan köpürmeye başlardı. Onların bu sessizliği ruhları coşturan öylesine derin bir musiki idi ki o atmosferi yaşayan herkesi önüne katar, istediği yöne sürükler, onlara hiç kimseden duyamayacakları nameler duyurur ve adı konmamış sürprizler yaşatırdı. Çevreleri onların bu sükûti hitabelerinden pek çok şey alır, ifade ve beyanlarla daraltılmamış farklı mazmun, farklı mefhum ve Farklı mantıkların engin ufuklarında dolaşır ve gönülleri ölçüsünde bir derinlik yaşarlardı. Müzik Hele o sükutiler içinde öyleleri vardı ki, Onların bakışlarından dökülen ışıkları, Yüz çizgilerinden akan manaları Ve tılsımlı tavırlarındaki derinliği görebilenler hemen büyülenir ve bir daha da onlardan ayrılmak istemezlerdi. Böyle sükutî bir şiirle dolmuş ve doymuş kimseler, dini düşünce ve mümince mantığın ortaya koyduğu açıyla her şeyi daha bir farklı duyar ve daha engin bir temaşa zevkine ererlerdi. Ben şahsen iz bırakan o büyük sükutîleri, idrak diyebileceğim çerçevede tanıyamadım. Dolayısıyla da gerektiği ölçüde yararlandım diyemem. Ama yine de itiraf etmeliyim ki, bir alıcı olarak bütün kabiliyetsizliğime rağmen, onların ikliminde bulunduğumda yer yer çiğ damlaları gibi ruhuma akan, bazen müphem, bazen muğlak, fakat her zaman büyüleyen bir eda içinde, öyle sırlı şeyler görüp hissetmişimdir ki, aradan yıllar geçtiği halde, onları... Her yâd edişimde hala ürperirim. Onların o harfsiz, kelimesiz, sessiz ve sözsüz beyanları, Her şeye rağmen beni öresine mest etmişti ki, Bugün dahi o drahşan simaları hatırladıkça, Gözlerim dolar ve ruhumda o sükûtilikten nameler duyulmaya başlar. Kendi tabiat havzamın sınırlarını zorlamaya durur ve olduğumun yanında olabileceğimin hülyalarına dalarım.